Harmeysen köyünün yakınında bir köy vardı, Efşene. Babam Efşene'de bir hanımla evlendi. Önce ben, 980 yılında, sonra da erkek kardeşim Efşene'de dünyaya gelmiştir. Daha sonra ailemiz Buhara'ya yerleşti. 10 yaşıma geldiğim zaman Kur'an'ı ezberledim ve edebiyatı da tamamıyla öğrendim. Daha sonra mantık, geometri, fizik, metafizikle meşgul oldum. Sonra tıp ilmine rağbet ettim. Bu konuda yazılmış olan kitapları okudum. Kısa zamanda bu konuda sivrildim. O derece ki tıp üstadları, büyük tıp adamları benden tıp ilmi okumaya başladı. Bu esnada ben 16 yaşlarında bir çocuktum. 16 yaşındaki bu çocuk ileride tababetin hükümdarı olarak anılacak olan İbn Sina'ydı. Ortaçağ Avrupası tababet kitaplarında taçlı bir hükümdar olarak ortada oturur, sağında Galenos, solunda da Hipokrates. Her ikisini de aşmıştır çünkü. İslam kaynakları ondan Esheül Reis diye söz ederler. 13. yüzyıl düşünürlerinden Roger Bacon'a göre felsefenin sultanı ve lideridir. Bir jeologdur aynı zamanda, fizikçidir, kimyacıdır. Ruhların hekimi ve müzikologdur. Bir gök bilimci, eczacı, şair ve devlet adamıdır. Aristo Yunan ilmi için ise i̇bn Sina da İslam alemi içini odur. Zekası ve etkileyiciliğiyle düşmanları tarafından bir sihirbaz olarak görülürken, ...dostları onda ilahi özellikler bulurlar. Yaşadığı yüzyıl Türkistan'ın çalkantılı bir dönemidir. O doğduğunda Abbasi halifeliğine bağlı... ...Samanoğulları yönetimi çökmek üzeredir. Abbasi halifelerinin otoriteleri zayıflamış... Her tarafta hanedana rakip aileler türemiştir. Güvehiler, ziyariler, deylemiler, memuniler ve iki büyük güç olan Karahanlılar ve Gaznelilerin bölgeye hakim olma çabaları sürmektedir. İşte bu kargaşadaki yaşamı şehirden şehire göç etmekle geçer. Bazen bir sultan sarayının en seçkin konuğu, bazen şehirden gizlice çıkan bir yolcu, bazen bir zindanda mahpustur. Birçok alanda öne çıkmasına rağmen biz bugün onu daha çok tıp ve felsefe alanındaki dehasıyla tanırız. Gerçi o kısa ömründe biraz olsun rahat ettiyse bu da tıp sayesinde olmuştur. Hükümdarların ilgi duyduğu iki alandan biri tıp, diğeri ise astrolojidir. Sağlıklarını korumak için tıbba, yazgılarını öğrenmek içinse astrolojiye değer vermeleri bu iki dalı en gözde meslekler yapmıştır. Felsefe ise bütün zamanlarda olduğu gibi İbn-i Sina'nın zamanında da insanı sıkıntıya sokan bir uğraştır. 16 yaşından sonra bir buçuk yılımı araştırma ve okumaya ayırdım. Mantık ilmini ve bütün felsefi ilimleri yeniden okudum. Ve bu müddet zarfında bir tek gece bile uyumadım. Her ne zaman bir meselede de şaşırır, kıyasla orta yolu bulamazsam, camiye gider, namaz kılar, her şeyi güzel yaratan yüce Allah'a dua ederdim. Bu teslimiyetle kapalı, karanlık görünen şeyleri bana aydınlatsın, zor gelen şeyleri kolaylaştırsın isterdim. Bu suretle müşküllerimi hallederdim. i̇bn Sina, talebesi cüzcaniye bu satırları yazdırırken, ...o çağda öğrendiklerin hepsinin olgunluk çağında bildiklerinden ibaret olduğunu söyler. O dönemden sonra benim için yeni bir şey olmamıştır. Daha o çağlarında mantık, fizik, matematik bilgilerini sağlamlaştırdı, metafizikle ilgilendi. Buhara Sultanının hiçbir hekimin çare bulamadığı hastalığını tedavi ettiğinde ise... Saray kütüphanesinin kapıları ardına kadar açıldı bu genç hekim için. Daha sonra bir yangında kül olacak bu kütüphanede bütün kitapları yutarcasına okudu. Musiki'yi özel eğlence meclislerin ve raksı severdi. Ut çalmada, güzel şiirler ve rubaylar okumada son derece ustaydı başına yol yol çizgilerle işlenmiş açık renkli sarıklar bağlar ve ucunu boğazının altından geçirip omzunun üstüne atardı. Ve onun kalemi ister zindan da olsun, ister uzun süren yolculuklarında hep yürürdüğü kağıt üzerinde Saray Kütüphanesi'nde geçirdiği günlerde bütün ilimleri içinde toplayan ilk kitabı El Hikmetül Aruziye'yi 21 yaşında yazdı. Hayat ona çok şey vaat etmekte, günleri çalışarak ve çeşitli kitaplara şerhler yazarak geçmektedir. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim öldü, kör oldum. Dediği gibi şairin İbn Sina içinde dünya başkalaşır, halden hale girer. 22 yaşında babasız kalan İbn Sina mecburiyetler, Buharadan Gürganc'a, oradan Feraya, Baverde, Tusa, Şakkana, Semerkanda, Cacerme ve nihayet Hazar Denizinin kıyısındaki Cürcana sürükler. Sadık talebesi Cüzcani ile de burada tanışacaktır. Samani hükümdarının ölümü üzerine Buhara'dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Yeni hamisi Harizm emiri Ali bin Memun'dur. i̇bn Sina'nın Ürgenç'i seçmesinin nedeni, Memuni hanedanı devrinde bu şehrin Orta Asya'nın Endülüs'ü olmasıdır. Ama bütün alimlerin koruyucusu olan Memun, i̇bn Sina'yı koruyamamıştır. Şarkın kudretli hükümdarı Sultan Mahmud, onu Gazni'ye davetiyle Ürgenç'teki güzel günleri sona erer. Büyük alemin bu daveti geri çevirmesinin sebepleri arasında hükümdarın sert mizacı kadar Gazne'de felsefeye duyulan antipatinin büyük rolü vardır. İbn Sina Gazne'ye gitmeyecektir ama Harezm sultanının yanında da kalamayacaktır. Silahlı yüz atlının kendisini almak üzere yola çıktığını haber alan i̇bn Sina, Karakum çölünü aşarak Horasan şehirlerinin gelini olarak adlandırılan Nişabur'a gelir. Buradan Meşhed'e geçer, Cürcan'a ulaştığında ise Ziyariler Sultanı Kabus çoktan ölmüştü. Ümitsizce Dihistan'a geçer, hastalanır. Yeniden Cürcan'a dön. Babasının ölümünün ardından bir yaprak gibi oradan oraya savrulan i̇bn Sina... ...bütün ömrünü özetler şu iki dizeyle. Yüceldim, sığacağım bir şehir kalmadı. Arttı kıymetim, alacak hiç müşteri bulunmadı. İbn Sina'nın hayatında büveyhiler devresi 12 yıl sürer. Olgunluk dönemine rastlayan bu yıllarda büyük sıkıntılar çeker. Evi sarılır, bütün mal varlığına el konulur. Önce vezir yapılmışken sonra devlet hizmetinden men edilir. Derken sultanın kulunç hastalığı yeniden yükselince saraya çağrılır ve ikinci kez vezirlik makamına getirilir. Gündüzleri sarayın işleriyle meşgul olan i̇bn Sina, talebelerine ancak geceleri ders vermektedir. Bu arada, ünlü eseri kitab Şifa eserine fizikle başlamış, El-Kanun'un da birinci kitabını yazmıştır. Ama Büveyhilerin gölgesinde yaşamaktan hiç hoşnut olmayan i̇bn Sina'nın arzusu, Kaku'yiler hükümdarı Alaüt Devle'nin yanına gitmektir. Bir yandan Alaüt Devle ile gizlice mektuplaşırken bir yandan da şifa kitabını tamamlamak üzeredir. Bir kaçak misali gizlice sığındığı bir dostunun evinde. Alaüt Devle ile mektuplaştığı saraydan öğrenilince Ferdecan denilen bir köyün kalesinde hapsedilir. Bu kalede dört ay süren hapisliği sırasında El Hidayat kitabını, Hay Bin Yakzan Risalesini ve El Kulunç kitabını yazar. Alegorik hikaye türünde bir ilk olan Haybin Bin Yakzan daha sonra İbn Rüşt ve İbn Tufeyl tarafından ele alınacak ve Daniel Defoe'nun ünlü Robinson Crusoe eserinin esin kaynağı olacaktır. 1024 senesinde Hemedan'dan derviş kılığında 5 adam sessiz sedasız çıktılar. Yağmacı kabileler arasından geçtiler, dağlık arazilerden çöllerden. Nihayet İsfahan yakınlarında Alaeddevle'nin adamları tarafından karşılandılar. İbn Sina, Güller Ülkesi İsfahan'ın çiçekli ve parlak çinilerle bezeli saraylarında şanına yakışır bir izzet ve ikram gördü. Nüfusu cihan, yani dünyanın yarısı diye ünlenen İsfahan'ın büyük meydanında göğsünü genişleterek eş şifa kitabını bitirmekle meşgul olur. Bu insanı tarihinde tek kişi tarafından yazılan en büyük bilimsel ve felsefi ansiklopedik eserdir. Şifa'nın metafiziği 12. yüzyılın sonlarında Latinceye çevrildiğinde Ruh ve metafizik hakkındaki düşünceleri Roger Bacon ve Akionolu St. Thomas'ı derinden etkilemişti ve Avrupa'da uzun yıllar orada kullanılan ismiyle Avicennacılık bir düşünce akımı olarak varlığını korumuştur. İsfandaki güzel günler Gazneli Sultan Mesud'un bu şehri almasıyla son buldu. O gün askerler İbn Sina'nın evini ve kütüphanesini yağmaladı. Henüz tamamlamış olduğu El-İnsaf isimli eserde de bu yağmada kayboldu. 20 bölümden meydana gelen eserde de Aristo'nun bütün eserlerinin açıklaması yapılmıştı ama bu eserden hiçbir iz kalmamıştır. Yazımına Hemedan'da başladığı ama da tamamladığı El Kanun Fit Tıpsa onun en büyük tıp ansiklopedisidir. Bütün eski zamanların tıbbiyle Müslüman tıp ilmini içeren bu eser tam 600 yıl boyunca bütün dünyanın tıp öğretilerine hakim olacak, hemen her dilde yazılan bütün eserlere kaynaklık edecektir. Doğu ve Batı hekimliğine yön veren kanun dünyanın bütün tıp fakültelerinde tıp incili adı verilerek okutulacaktır. Tıp ve felsefe üzerine yüzden fazla eser veren 11. yüzyıl İslam fizikçisi İbn-i Sina, tarih öncesi taşkınlar, erozyon, tortul yataklar ve yumuşak kayaların başkalaşımı yoluyla oluşan topraklar ve dağların meydana gelişi hakkında da yazmıştır. İbn Sina'dan sonra fosillerin genel kanının aksine kayalara şeytanlar tarafından yerleştirilmediğini, başkalaşımlar sırasında toprakta hapsedilen bitki ve hayvanlardan oluştuğunu öne süren ikinci kişi Leonardo da Vinci'dir. Kâkü'yi hükümdarının Nedim'i olması yüzünden onun her yaptığı sefere katılmak zorunda olan i̇bn Sina, son derece yoğun ve yorucu günler yaşadı. Bu seferlerden birinde kolite yakalandı. Daha önce birçok kimseyi başarılı bir şekilde tedavi ettiği bu hastalıktan bir an önce kurtulmak için... Kendi kendine uyguladığı tedavide dozu ayarlayamayınca bağırsaklarında yaralar oluştu. Ve bu büyük hekim ömrünün son yıllarını kolit hastalığının ıstıraplığı, şiddetli baş ağrıları ve sağra nöbetleri içinde geçirdi. Alaüt Devle ile birlikte İsfahan'dan ayrılıp Hemedan'a giderken yolda hastalığı yükseltti. Artık kuvvetinin çekildiğini ve bu hastalığı yenmeye yetecek gücünün kalmadığını biliyordu. Bu yüzden kendi kendisini tedavi etmeyi de terk etti. Benim bedenimi idare eden kuvvet artık idareden aciz kaldı. Bundan sonra ilacın da tedavinin de bir faydası olmaz demeye başladı. Günlerce bu durumda kaldı Sonra da Rabbine kavuştu Hemedan'a defnedildi Öldüğü zaman 57 yaşındaydı Batıda Avicenna İslam dünyasında şeyh reis olarak tanınan Bu büyük bilgin 1037 yılında öldüğünde Arkasında 220 civarında eser bırakmıştı Hemen her alanda kendine özgün fikirleri ve buluşlarıyla öne çıktı. Onun zamanına kadar kan ruhun yeri olarak bilinirken, o ilk defa kanın gıda taşıyan bir sıvı olduğunu keşfetmişti. İdrardaki şekeri keşfeden odur. Sudaki mikrobu ve birçok hastalıktan korunmanın ve tedavi olmanın yollarını, yüzlerce ilacı. Ama birçok hastaya şifa dağıtan i̇bn Sina, aynı özeni kendisine göstermedi. ''Beden, var olmak için bir ruha muhtaçtır. Ruh, varlığını sürdürmek için ne mekana ne de zamana muhtaçtır.'' demişti İbn-i İşte bedeninin ihtiyaç duyduğu zamandan ve bir türlü içine sağamadığı mekandan Hemedan'da kurtuldu. Kara toprağın dibinden... Zuhal yıldızının doruğuna kadar, kainatın dipten doruğa bütün müşküllerini hallettim. Her hilenin, her düzenin bağından sıyrıldım. Her düğüm çözüldü Ama ecel düğümü, işte o öylece kaldı.